devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, 55. sure olan Rahman suresiyle devam edeceğiz inşallah. Bu arada aleyküm selam ve rahmetullah hoş geldiniz. Ee, Rahman suresi medeni yani Medine'de inmiş bir suredir. 78 ayettir. İlk kelime olan Er Rahman sureye ad olmuştur. Bu surede Allah'ın nimetleri sayılır. Bunlar sayılırken bütün şuurlu varlıklara hitaben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 iken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları, göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz da yardımlaşamazsınız.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 Öyleyken, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşte bu, suçluların yalan, yalanladıkları cehennemdir. Onlar, cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar. Şimdi, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Rabbinin huzurunda durmaktan korkanlara iki cennet vardır. Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur. Öyleyken, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Öyleyken, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de her türlü meyveden çift çift vardır. Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangilerini yalanlayabilirsiniz? Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Sanki onlar Yakut ve Mercanlardır. Öyleyken, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? Öyleyken, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Öyleyken, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cennetler koyu yeşildirler. Öyleyken, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır, öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de her türlü meyveler hurma ve nar vardır, öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşlerinde huyu güzel, yüzü güzel kadınlar vardır, öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yeşil yastıklara ve harikulade güzel döşemelere yaslanırlar. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.